Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukta min lisani yefqahu qawli. Amin Allahumma amin amma ba'd. Allahu teala meclislerimizin İlim meclisleri haline getirsin öğrenmiş olduğumuz ilimle daima kendisine yaklaşan ve bütün azalarıyla ilme iştirak eden kullarından bizleri ilesin Allah Teala ilim öğrenip ilimde derinleşip bu ilimi de amelle süslemeyi bizlere nasip etsin inşallah zira amelin olmadığı her ilim İnsanın içinde bir malumat yığınıdır. Amel e dökmediğimiz zaman insanın bedenini yüktür aslında o ilim. allah Teala amillerden, amel edenlerden bize rafasın inşallah. Değerli kardeşler, fıkıh tersine başlayacağız. Yine fıkıh tersine başka bir fıkıh konusunda da anlatacağız. Öncelikle, bizden önce yaşayan alimlerin hayatlarına şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman hepsi de muazzam derecede ilim ehli alim olmuşlar. Kitapları yazmış olduğu kitapları ayrı bir şey. Evlerinde bulundurdukları kitapları bambaşka ayrı bir şey. Tabii ki o ilim ehlinin yaşam şartlarına biraz daha baktığımız zaman her şey çevreden etkilenmiş. O dönemdeki var olan insanların çok çok kitap okumaları o dönemdeki insanların ilimle meşgul olmaları. ister istemez insanı artık o yola itiyor. Bazen Allah-u Teala senin içine doğurur bu ilim alma, ilim öğrenme duygusunu. Bazen de etraftaki insanların teşvikiyle bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ama en kötüsü de hani teşvik var, içinde öyle bir duygu var ama sen hiçbir şey yapmaksızın yerinde oturman. Bu daha kötü bir şey. Bizden önceki alimlerin hayatları tabii ki bambaşka dediğim gibi her birisi bir kütüphaneye girdiklerinden misal diyelim 40 tane 50 tane kütüphane olan yerler var her birine girdikleri zaman ucu, ucu uçsuz bucaksız kitaplar hepsi şey gözler önünden ve kitaplar da öyle bir halde ki beni oku derecesine sahibine bakıyor İşte böyle ortamlarda yetişen kişiler elbette ki alim oluyorlar mücahid oluyorlar, ilim ehli oluyorlar en kötüsü en kötüsü, işte ise Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, Buhari'yi, Müslimi, Tirmizi'yi ezberleyen kişiler çıkıyor. Hiçbir şey gülemeden Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, sadece bir müslümanın 15 cilti bir tarih kitabı ezberleyen insanlar çıkıyor onlar arasından. Ama bizim asrımız çok kötü. Kur'an'dan maalesef, maalesef an mecizi bile insanların ezberinde yoktur. Mesela eski dönem alimlerimizi bir hayatını anlatıp ondan sonra konumuza geçeceğim. Mesela i̇bn Kesir Rahimahullah El-Bidaye ve Nihayet'in tarih kitabında ki El-Bidaye ve Nihayet tarih kitabıdır. i̇bn Al-Sakir'in bir biyografisini bize anlatır. İbn-i Asakir. Mesela İbn-i Asakir bize tarif ederken tabi onun başına gelen olayları mesela farklı kaynaklardan dokunmak mümkün. Diyor ki bu özellikle İbn-i Asakir Mahmud Nureddin e, Zengin dönemde yaşayan biliyorsunuz Mahmut Nureddin Zengi, Salahaddin Eyyubi'nin de döneminde yaşayan ünlü komutanlardan birisidir. İbn Sakir de o dönemin adamı, Şam'da oturuyor. Tabii ki hani her taraf ilim meclislerle doğru olduğundan dolayı İbn Sakir de 6 yaşından beri nedir ilimle iştigal eden bir zat. Hani öyle meşhur bir büyük birisi ki, eee Eyyubi bu adamın cenazesinde yer alıyor. Bu adamın defin işlemlerini Salahaddin Eyyubi yapıyor. Bu derece meşhur bir isim. İbn-i Asakir misal, asıl ismi Ali bin Hasan asıl ismi i̇bn sakir diye kendisi tanımlıyor. 12. yüzyılda yaşıyor. 300 tane alimden ders almış. Yani Dememiz bu bir tane bana yeter. 300 tane alimden ders alıyor. Ve her dersin usul gereği nedir? Adamından alıyor. Kıraat ilmi ise o civarda kıraatı en güzel kim varsa gidiyor ondan sadece kıraat öğreniyor. Sadece kıraat öğreniyor. Hadisse, fıkıhsa, tarihse en bildik adamlara gidip oradan tahsil 300 tane alimden ders alan birisi geriye bırakmış olduğu 68 tane eseri var. Ama ne zaman ki İbn-i Asakir'in tarihine bir göz yetsek baksak vallahi utanıyoruz. Vallahi utanıyoruz adam bir tarih yazmış Tarih-ı açık diye Şam'ın tarihini anlatıyor kaç cilt? 80 cilt yani sen okumaktan acilsin ama adam yazmış ya düşünüyorsun sen nasıl yazdın 80 cilt kitap başlamış yazmış adam karşında görsen yani 80 cilt diyorum dev gibi bir eser sen baştan okumaya çalışsan belki sen ömrün yetmez okumaya. Ya ciddi madaşı yaptı okumaya çalışsın. Ama adam 80 ciddi yazmış. Neyi bahsetmiş? Şam'da düşünün. Şam'ın tarihini anlatmış. Şam'da olan fetihleri anlatmış. Savaşları anlatmış. Orduları anlatmış. Yeri gelmiş sana siyerden olan olayları anlatmış. Daha sonra Şam'a, Şam'ın içerisine girip de kapısından girip de ilim öğrenmek isteyen İlim talebelerinden, hocalarından tutun. Hepsinin hayatını yazmış oraya. Nasıl çeviriyor musunuz? Gidiyor adamdan. Hayatını bana anlatıyor, yazacağım. Başlıyor, anlatıyor adam. Yani 80 cildin içinde bunlar var. Kim girmişse Şam'a i̇bn Saki peşinden koşmuş. Hayatını yazmış. Onun için meşhur bir kitap. Böyle kitaplar ne de ümmetin tarihinde çoktur. Ama işin en kötü yani inşallah bu hafta cumartesi sohbetinde Endülüs'ün tarihini anlatacağız. En kötü şeyde 800 yıllık olan Endülüs'te maalesef maalesef Endülüs'ün tarihini anlatan kitap yok. Olmayabilir mi? Kesinlikle var. Ama maalesef maalesef ya yapmışlar kitapları. Endülüs'ün tarihini yabancı kaynaklardan maalesef öğrenmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yazan adamların bütün kitabını yapmışlar. Şimdi bu adam da 80 ciltlik bir Şam tarihini yazmış. Ve bunun yanı sıra da 67 tane daha kitap bizlere kazandırmış. O dönemin insanları ciddi manada ilme çok düşkünler. Mesela İbn-i Asakir kesir tarihinde bahsettiği zaman diyor ki İbn-i bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerini yazıyordu. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. O kadar çok yazdı ki ne diyor. Bir anda kandilin bir de kandil ışığında hadisleri yazıyor. Öyle bir yazdı ki Nediübüsev gözleri bir anda gitti. Artı diyor o yanan kandili bile görümüz bir hale geldi. Oturdum kandilin başında diyor hüngür hüngür ağlamaya başladım. Hıçkırıklara boğularaktan sesli yüksek bir sesle ağlamaya başladı İbn-i Ve kendisine anlattım öyle diyor ki o kadar ağladım sonra diyor bir anda beni uyku bastırdım. Uyudum. Rüyamda diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Yanıma geldi, bana dedi ki ne? Ey İbn fakir bu garip beldede benim sünnetimi diyor, yazamamaktan dolayı mı ağlıyorsun? Yaklaşmanı diyor, ona yaklaştım, mübarek elini diyor aldı diyor, Gözüme sürdü, sanki Kur'an'dan bir şeyler okudu diyor. Ondan sonra diyor, elini çekti, ben de onda zaten uyandım diyor. Daha sonra biraz tekrir etmeye başladım, Gözümü açmadım diyor, sonra gözüm bir gene diyor, eskisinden daha iyi görmeye başladım diyor. İbn-i Asakirrahmanullah. Bunu kendisi tarihinde anlatıyor. Adam niye ağlıyor? Gözü gittiğinden dolayı değil. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yazamayacağım. Bir sonraki nesle nakledemeyeceğim. Onun derdini de onun için ağlıyor adam. Yani öyle adamlar inanın rehle yapmasaydı sağa sola ilim için koşturmasaydı şu gördüğünüz hadis kitapları bize az inanın gelmezdi. Tarih bize gelmezdi. fıkıh gelmezdi. Şu an okumuş olduğunuz kitaplar gelmezdi. O adamların koşturmacısı, işte şu an semeresini biz diyoruz. Ecilleri, Allah'ın izniyle onlar götürüyor. Dedik ya bizim selefimiz gerçekten ilme çok ciddi manada aşıklar. Hadisi seviyorlar, Kur'an'ı seviyorlar, yazmayı seviyorlar, telifi çok seviyorlar. Onların gerçekten en büyük ayırt edici özellikleri ilimdir. Allah'tan bizler de öyle ilim ehlilerine fısıldır. <gülüyor> Değerli kardeşler, biz daha önce e, taharet Bahsini geçiyorum tabii. Taharet babına anlattık. Biz namazla alakalı olan, namaz akamıyla alakalı olan, namaz kırmanın hükmünü işledik. Ezan ve Kamet meselelerini işledik. Namazın içindeki ve dışındaki farzları işledik. Ki geçen hafta derhamla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılardı diye Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını da tarif ettik baştan sona delilleriyle beraber Bugün de namazın edeplerini işleyeceğiz inşallah Namazın adapları, namazın edepleri Evet Bugünkü konumuz bir namazın edepleri Edep namazın dışı ile ve içi ile alakalı olan mesele Edep Mesela biz ne deriz? Genelde edebi biz terbiye manasında kullanıyoruz. Bir insan terbiyeliyse biz bu adama diyoruz bu adam edepsiz bir adamdır. Bir adam terbiyesizse diyoruz bu adam edepsizin tekidir. Böyle söylüyoruz. Namazla ne alakası var? Namazla bir dış görüntüsü ve bir de iç görüntüsüyle bir alakası var edebin. Edep bir nevi ahlaktandır. Edep ahlaktandır. Müslümanın takılması gereken bir edeptir hayadır, ahlaktır mesela namaz içerisinde de Müslümanın takılması gereken belli başlı edepler belli başlı ahlaklar var. Bugün de inşallah dediğimiz gibi elimizden geldiği kadarıyla onu işlemeye çalışacağız. Mesela fıkıhta edep dediğimiz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hafif tuttuğu şeylere diyorlar edep diye. Resulullah'ın hafif tuttuğu çok fazla yoğunlaşmadığı şeylere biz ne diyoruz? edep diyoruz. Bazen bunun manasını mesela mendup diye çevirebiliyoruz. Bazen müstehap diye söyleyebiliyoruz. Mesela Allah Resulü ve selamın e, sabah namazının ilk sünnetini örnek verebiliriz. Sabah namazının ilk sünneti Allah Resulü ve Vesselam yolculuk esnasında da normal mukimken hastalık esnasında olsun hiçbir zaman terk etmediği bir şey. Sabah namazının sünnetini faz gibi talaklı ediyor Allah Resulü ve Vesselam. Ne diyor Hz. Şerif'te? Kim sabah namazının diyor ilk sünnetini kılarsa Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır bu iki rekat sabah namazının sünnetini kılmazsan. Dünya ve içindekilerden daha haylıdır sözünden ne anlıyoruz? Mesela dünyadaki bütün her şey senin elinde olacak ve sen de onu Allah yolunda infak edeceksin. Büyük bir şey bu. Dünya bütün mallarla, mülklerle, her şeyle senin elinde olacak ve sen de onu Allah yolunda infak edeceksin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü burada sabah namazının ilk sünnetini buna denk sayıyor. Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır bir sabah namazının ilk sünnetini kılmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü buna bunu ciddi manada yoğunlaşmış. Kesin kılmış. Her zaman kılmış. Bırakmamış. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen de yoğunlaşmadığı sünnetleri var. Hatta sahabe efendilerimiz ne diyor bunun hakkında? Resulullah bir iki defa yaptım. Resulullah 3-4 defa yaptı. Bu tür tabirlerle genelde sahabeler nedir? Bunu kullanırlar. İşte biz de buna menduk diyoruz, müstehat diyoruz. Mesela buna da ikindi namazın ilk sünnetini örnek verebiliriz. Hazreti tarziden gelen rivayette diyor ki, Kim ikindi namazın ilk sünnetini kılarsa Allah ona rahmet etsin. Hadis de var. Ama ikindi namazının ilk sünnetini sabah namazının ilk sünneti gibi görmüyoruz. için. Çünkü bir yönde Allah Resulü Aleyhisselatü hem kavli, sözlü sünneti var, bir yönde de fiili sünneti var. İkindi namazın sünnetinde ise yer yer terk edilmiş, yer yer yapılmış. Bundan da zaten Hazreti diyor, Allah rahmet onu. Anlıyoruz ki Allah Resulü çok fazla yoğunlaşmadığı işleri işte edeplerindendir diyoruz. Namazın edeplerindendir diye terakki ediyoruz. Mesela insan bir namazdayken farzları terk etse, namaz bozulur. Vacipleri terk etsen, bir sehif secdesi yapsa onun yerine gelir. Sünnetleri yapsa çok acir alır. yapsan, ha edetleri yaptığın zaman işte namaza namaz diyebileceğimiz namazın böyle tam bir enerji kaynağı olan huşşo demiş olduğumuz mesele devreye gidiyor. İnsan namazdayken edeplere dikkat ettiği zaman, dışıyla içiyle edebine dikkat ettiği zaman Bizim huşu dediğimiz, maalesef maalesef namazlarımızda çok fazla göremediğimiz, arayıp da fazla da bulamadığımız bir şey huşu. Namaz huşu bir şeyle kılmak. İnsan işte farz kılmazsa, yani fazla dikkat etmezse namaz bozuluyor. Vacube terk, terk ederse seyir yeter. sünnete yaparsa ecir kazanır. Ama namazın edeblerine dikkat ederse kuşu sahibi Müslüman olur çıkar. Huşu sahibi. Şimdi bu huşuyu anlatacağız özellikle. Mesela ideal bir Müslüman kılacağı bir namazda farzlara çok dikkat edecek. Farzlara azami derecede çok dikkat edecek. Farzların dışında sünnetler o da aynı şekilde ama sünneti farz derecesine çıkarmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl gelmiş öyle uygulayacaksın. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeri gelmiş terk etmiş, sen de yeri gelmiş terk edeceksin. E ben terk etmeyeceğim ben sürekli kırmak istiyorum. Kılabilirsin sünnettir. Ama terk ettiğin zaman da kesinlikle Erman lazım diye bir uyarı atamazsın. Farz ayrı, sünnet ayrı. Onun haricinde namazın misalleri kim? Edepleri ise bunun şunu söyleyebilirsin. Biz namazda bazı husuyu yakalamak için edeplerine dikkat etmemiz lazım. Adam namazdaki şöyle bir kolunu diyerek şöyle bir çerbemiş diyelim artık. Kolunu şöyle bir sıvamış. Onu bir farz derecesine yükseltip de böyle namaz kılamazsın böyle namaz kılma olmaz diyemezsin. Çünkü o namazı sadece nedir? Edeplerindendir. Adam çekersin köşeye, bu işin koşuyla bağlantılı olduğunu anlatırsın ama bu işi farz derecesine çıkartıp da senin namazın olmadığı gibi bir şey söylemek doğru değil. Onun için namazın edepleri nedir? Önemlidir. Namazın adapları ve hatta edepleri dediğimiz zaman birinci derecede kardeşler, abiler huşu devreye giriyor. Dedik ya namazımızı namaz yapan en büyük enerji kaynağı nedir? Huşu odur. Bir insanın namazında husu varsa o adam o namazda Allah'ın izniyle birçok şey farkına varmıştır. O namazın nedir? Tadını alabilir. Huşu dediğimiz zaman nedir? Eller ve ayakların sabit derecede durmasıdır. Namazdayken bir ayağını kaldırıp da topunu diyerek yani kaçma veyahut da ayağını kaldırıp da çorabını düzeltme namaz içerisinde aslında Bu doğru değil namazda bir telefon numarası aklına geldi telefonu çıkartıyorsun bir kaydedin namazı unutayım unuturum bir kaydedin cebine koyuyorsun bu huşu değil bu tam namazın dışında bir şey tabi hani eller ne zaman hareket ettirir onu söyleyeceğiz ama bu huşu değil diyeceksiniz ben namazda huşu olsam ne olur bir insan namaza ne kadar huşu sahibi olursa ne kadar içselleştirirse ne kadar düşünceli kılarsa namaza, Allah subhanehu ta'ala inne salate tenha anil fahşe ibel mumker. Şüphesiz ki bu namaz sizi bütün fırsiyattan, bütün kötülüklerden alıkoyar. Şimdi abiler, kardeşler namaz kılıyoruz değil mi? Acaba kaçta kaçımızın kılmış olduğu namaz namaz bittikten sonra bizi kötü alışkanlıklarımızdan nehyediyor? Eğer bir insanı kılmış olduğun namaz çevirmiyorsa okulda namaz, namaz değildir. Şimdi Allah öyle söylüyor. Namaz sizi kötülüklerden alıp koyar. Namaz sizi kötülüklerden alıp koyar mı? Öyle bir koyar ki. Bir husus okur bakalım. Dün derste de özellikle söyledik. Fatiha suresini tesir ederken. Allah taraf Fatiha suresini okuduğumuz zaman Elhamdülillahi Rabbil alemin dediğimiz zaman Allah'ın kulun bana hamd etti sözünü duyuyoruz. Fatiha suresinde tam manasıyla Allah'la bir konuşma var. Bir insan hapsiyette geçiyor. Ben Allah'la namazda konuştum desen yalan değildir diyor. Konuşmuştur. Çünkü Fatiha suresinin içerisinde bu geçiyor. Bir Fatiha'yı bu şekilde okusak neler neler olur. Allah'la konuşuyormuş gibi. Onun için diyor ne kadar huşrulu kılarsan o kadar seni kötülüklerden namaz alıp koyar. Ha ben huşrulu kılmıyorum. Önüne bir yemek getirdikleri zaman bakıyorsun tatsız tutsuz tadalabiliyor musun o yemekten? Tadalamıyorsun. İşte huşusuz namaz da budur. Tat yok. Namaz, yemekte tat yok. E huşusuz namaz sılıyorsun. E namazında da tat, tat yok. Öyle sıradan bir namaz sılıyorsun. Huşu yok. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ihsanı tarifini yaparken diyor ki اِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Şayet diyor sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. İhsan budur. Allah'ı <gülüyor> görmüyorum. Diyor. diyor sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. Ve Alaf suresinde <gülüyor> Bilmez misin ki Allah görür. Sen namazda durduğun vakit Allah seni görüyor. Doğalesele namazın hedeflerinin birincisi nedir? Kuşu odur. Kuşu sahibi olma. Onun için kitaplar bastırılmış namazda huşuya götüren 33 üç etken, namazda huşuya götüren 150 etken. Demek ki Müslümanlar huşuyu kaybetmiş, onun için böyle kitaplar yazılıyor. Namaza durduğu zaman Müslüman namaza kilitlenecek. Şimdi edeb bölümünde özellikle söyleyeceğiz, nerelere bakması gerektiğini dahi edep bölümünde bizlere söylüyor. namazı durduğun anda, Allah'a yüker dediğin anda itibat kopacak. İnanın bazı selef alimlere, namaza durduklarında, namaz mesela selam verdikleri zaman öyle bir daralıyor ki öyle bir daralıyorlar öyle bir moralleri bozuluyor diyorlar ki namazdan ayrıldık diyor yani. ve adamlar hüngür hüngür ağlamaya başlıyor ve üzülmeye başlıyorlar. Niçin? Yani namazı zaten bir ferah buluyorduk rahat, bul, rahat olabiliyorduk şimdi o rahatımız gitti hemen. Namaz bitti. Yani bu derece ehemmiyet göstermişler bizden önceki selef alimler. Onlar öyle Mesela Abdullah bin Zübeyir var. Hazreti Ayşe'nin yeğeni Hazreti Ebu Bekir Hazreti Bekir'in torunu Radiyallahu anh'ın Mesela Abdullah bin Zübeyir'in namazını tarif ettikleri zaman diyor Kabe'nin etrafındayken secdeye gitti. Kabe'de bir yağmur yağdı, sel baskını oldu. Namazda secdede kemiri diyor, kafasını kaldırıp ne olduğunu anlamadı diyor yani. Bu derece. Yani zannedersiniz ki Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anh ölmüş. O derece. Yani öyle bir secdeye gitmiş ki kimseyi tanımıyor. Gitmiş. Onlar öyle namaz kılıyorlar. Hatta Allah'ım yanılmıyorsam yine buzat hakkındaydı ayağı kangren oluyor. Ayağını kesmek zorunda kalıyorlar. Ona diyorlar ki istiyorsan hani içkiyle tedavi yapalım diyorlar. Allah'ım orada yanılmıyorsam diyor biraz hani içkiyi içmen lazım veyahut İç, da içkiyi dökmemiz lazım ki biraz uyuşturalım kesmemiz lazım diyor ki size öyle bir şey girmeyin ben namaza durayım siz namazdayken diyor ayağımı kesin atın yani bu sahip bilgi yani ben namaza durdu diyor biz o namazdayken diyor ayağını kestik hiç hissetme diyor. bize çok uzak geliyor çok çok çok uzak bir ihtimal ama vaktimiz bu Tabiinden Amir ibn Abdullah var. Mesela <gülüyor> Amir ibn Abdullah diyor ki namaza durunca bütün konuşulanların hepsini diyor işitmezdi. Hiçbir şey duymazdı namaza durdu. Öyle bir namaza duruşu vardı. Namaz kılarken sanki dünyadan çıkar gibi çıkıp ahirete gider gibi olurdu. Amir ibn Abdullah tabiinden. Ona diyorlar ki namaz kılarken hatırına bir şey geliyor mu? Hani bizde geliyor ya borçlar, karşılar, hesaplar, aile, çocuk, evlenme, boşan, her şey namaz takken aklına bir şey geliyorum mu? Diye ben Allahu Ekber dediğim zaman tek hatırıma gelen Allah'ın bir önünde hesaba çekileceğim cennetlik miyim, cehennemlik miyim olduğunu bilemediğim bir an geliyor. Zaten o anı düşünmekten bir hiç bir şey gelmiyor. Sonra diyorlar ki ya biz dünyadayken, bizim dünyadayken yani namaz kılarken dünyalık olarak aklımıza gelen şeyler sen aklına gelmiyor mu? Amir Ibn Abdullah diyor ki öyle bir gelmekten gelmektense bedenimi yere koysunlar da süngülesinler diyor yani. böyle bir şey kaldıramam. İmam Malik mesela buzat hakkında diyor ki Vallahi diyor yastı namazından çıkardı, elini kaldırırdım, sokakta yürüye, yürüye dua ederdim. Öyle ki diyor, bazen kendinden geçer sabah namazının ezanları okururdu o hara soğaklarda elini kaldırarak elini sindirmek için dua ederdi diyor. böyle bir zaman. onların bakın namazları bu şekilde e Müslüman ne yapacak? E Müslüman da garip edecek Hasan-ı Basri olacaksınız sanki cehennemde çıkmış da gelmiş bir adam görüntüsü veriyor hasan bas. Basri. i̇bn diyor ki pazara girdiği anda diyor sanki herkes diyor ona bak diyor İşi gücü bırakırsa Hasan-ı bakıyorlar. E etkiliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece yürüyor. Onun diyor yürümesi, durması birebir insanlara vaaz gibi gelirdi oturup ağlarlardı diyor. E böyle adamların düşünün ki namazları nasıldır? Ben hiçbir şey istemiyorum diyor. Sadece bir tane secdemin kabul edildiğini öğrensen bana yeterdir Hasan-ı Basri'ye. E Müslümanlar ne yapacağız? Namazın edeplerinden birincisi şu ya vallahi Müslüman gayret edecek. Mesela kuşuğu siz on adım olarak değerlendirin Müslüman tamam belki bir anda on adım atamaz ama bir adım, iki adım, üç adım atması lazım. E adımları nasıl atacağız? Adımlar çok basit. Sohbade gelmenle, fıkıh derslerine katılmanla, namaz derslerine katılmanla, kitap okumanla, camiye cemaatle namazlarına katılmanla, cemaatle namaz kırmanla Allah'ın izniyle bu basamaklar yavaş yavaş çıkılır. Sen de bir zaman gelir Hasan'ı basır gibi bir adam olursun. Uzak bir ihtimal değil yani. Yeter ki bir kendini ver. Bir husul olmak ister, bir adım, iki adım, bir puan, iki puan, Allah'ın cihazı da on puanı, on adımı tamamladığın zaman husul sahibi Müslüman olun çıkarsın. Namazda dedik ya, eller ayaklarının oynamaması lazım. Tabi, eller illaki Müslüman taşın, taşınma olduğu zaman tabi ki çıkartır kaçırsın. Orası ayrı bir şey ama fazla taşınmayı da, fazla hareketi de İslam uleması namazı bozan etkinlerden saymıştır. Onu zaten abdesi bozan durum namazı bozan durumlarda anlatacağız. Müslüman adam dikkat edecek. Namaza durduğu zaman saçıyla, örtüsüyle başörtüsüyle, elbisesiyle oynamayacak. Niçin? Hazreti Serp'e geçiyor. İbni Ebi Şeybe'nin ve Abdurrezzak Abdurrezzak'ın ee, musannefinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gencin namaz kıldığını görüyor. Diyor ki o gence bakıyor ki elleri kolları oynuyor. O genç diyor sakal ile oynuyor, sakal ile düzeltmeye çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Diyor ki akal bu قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِفُهُمْ Şayet bunun diyor kalbi husuyla dolu doğru olsaydı bunun diyor azaları da huşu dolardı. Yani namazdayken huşu bir namaz tılsaydı zaten o imkanı yoktur o el ayak gitmezdi yani bir yerlere. Namazda huşu nedir? En büyük etkeni budur. Mesela namaza yine namazın edeplerinden bir tanesi yine Namaza duran bir insan diyor tekbiri getirdiği zaman ayakta ise diyor secde yerine bakması lazım Ayaktayken secde yerine bakması edeptendir Rukiye gittiği zaman ayaklarının diyor üstüne bakacak Bakın rükudayken ayaklarının üstüne bakacak Ve secdedeyken veyahut tahiyete oturduğu zaman Öndeki kucağına bakacak diyor. Önüne bakacak. Ha, bazı alimler mesela tesevhüdü işaret ettiği vakit teşehhüd parmağına bazı alimler tesevhüdü işaret etme anında secde bakacak diye söylüyor. Ama tahiyyete okuyan veya da tahiyyete oturan bir insanın bakması gereken yinedir kucağıdır. Selam vereceği zaman da şöyle omuzuna bakar. Şöyle bir karşı taraflara korasana göz gezdirmez. O taraflara doğru da bakmaz. Cemaate şöyle bakmaz. Kim var kim yok kim gelmiş kim gelmiş bakmaz. Omuz esasına bakar, iki taraf omuz esasına bakaraktan namazını tamamlar. Bu da nedir? Namazın edeplerindendir. Yine bir başka namazın edeplerinden, mesela namazda diyor esneme, öksürme ve de boğaz temizleme gibi durumlar olduğu vakit, bunu çok ciddi manada aşırı derece yapmaması lazım. Mesela bir esneyeceği vakit elini ağzına götürmesi lazım, ses çıkarmaması lazım. Kaçta cemaatin kaçta kaçı bunu biliyor? Ya bırakın cami cemaatı saf olmayı bilmiyor. Adamın mesela ki ayağına adamın ayağına yaklaştırıyorsun. Adam diyor öteye git. Bu kadar geniş yeri şey buraya buraya burayı, burayı buldun diyor adam. Yani sen safları sıklaştırmaya çalıştıkça Allah Resul'ün emri gereği adam diyor öteye git. Yani aramızda şöyle bir karış olacak yine rahat rahat secdemi de yapayım, namazımı kıyayım Böyle görüyor. Yani maalesef saf olmayı bile bilmiyorlar. Evet. Namazda diyor işte esnerken elini diyor ağzına götürmem lazım. Bu normal haletlerde de öyledir yine. Allah Resulü ve Sellem diyor ki sizden biri esneyeceği vakit elini ağzına götürsün. İşte burada tıbbi bir şey söylüyor. Çünkü diyor havadaki zararlı şeyler onun ağzının içine girebilir diyor. Yani Allah Resulü ve Sellem havanın içerisindeki mikropları nereden biliyor? Ki bu havadaki mikrop olması daha 18-19. yüzyıllarda tespit edilen bir şey. Allah'a öyle söylüyor. Ve şu an baktığın zaman da diyor ki akciğer hastalıklarının geneli havada oluşan mikropları insanın esneme esnasında derin bir şekilde esnediği için oradaki mikroplar da direkt girip akciğere karşı, akciğere gidip yapışabiliyor diyor. Esneme esnasında. Elinde koymanın hikmeti nedir? Oradaki mikropları engellemedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize Öyledir. Bu da namazın hedeflerindendir. Bu edebede nedir dikkat etmemiz gerekir. Son iki maddemiz Müslüman adam rükûa, rükûdan ve secdede tesbihat yaparken üç defaya dikkat edecek. Üç defa söylemesi sünnettir. Subhan rabbiyal azim ve subhan rabbiyal alah demesin. Sünnettir üç defa. Tek başına kaldın, dilediği kadar söyle. Ama biz namaz cemaat dediğimiz zaman bunu biraz ayırıyoruz değil mi? Mesela cemaate bir imam olan bir kişi bunlara dikkat edecek. Ben söylüyorum. can istemem varsa kılmasın. Böyle değil. Cemaati düşüneceksin. Kendi değil. Üç defa söylemek kafidir. Ben on defa söylüyorum. Böyle olmaz. Cemaate göre namaz kılacaksın Ki Allah Resulü Aleyhisselatü geçen hafta da söyledik. Onu tavsiye ediyor. Cemaate göre. Onun için rükü ve secdelerden Üç defa okumak nedir? Namazın edeplerindendir. Arttırmamak. Tek kıldığın zaman nedir? Artırabilirsin Bunda bir yok. Son maddemiz de diyor ki camiye giderken veyahut da caminin içerisindeyken kamet getirildiği zaman ve da ezan okunduğu zaman koşa koşa namaza gidilmez. Burada Müslüman adam dikkat lazım. Kim için? Namaza durduğu vakit o eski şey yapması böyle sürekli nefes vermesi onun hususuna da engel olacaktır. Burçlu bir enerjidir. O enerji gidiyor. Sen esnemekten imamın söylediği şeyler düşünemiyorsun ki. Kendin zaten okuyamıyorsun ki. Bundan dolayı halimler bunu da bir edep dışı olarak görmüş ve yine bakın ki cemaat rukü halinde hemen gideyim yetişeyim deyip de safa dikkat etmeden rüküye de edeb dışı bir şeydir. Ruküne dikkat et. Onda sonra safa dikkat et. Daha sonra rüküye eğilebilirsin. Değerli kardeşler özellikle namazın Hadaplarını, İslam uleması bu şekilde açıklıyor. Bundan sonraki derslerimiz özellikle namazı bozan durumlar, namazın mektuplarıyla alakalı olacak inşallah. Namaza yine devam ediyoruz. Allah'ta güzel bir şekilde tamamlamayı nasip eylesin. Allah Teala kusuru bir şekilde namazlarımızı ihame etmeyi üzere nasip eylesin. Kılmış olduğumuz namazımızdan bizleri dış dünyamızda birçok kötü şeylerden etkenlerden bizi korumlusun ve birçok felaketleri de bizden berkara fesin engellesin inşallah. El mü'sübhanak Allahu bihamdik neşidenn, la ilahe illa ta nasawukenatul bilik, el feti masar. <gülüyor>